Yeme ilanılar kalıyor. Sevettiniz mi? Bir tanesi hurma alıyor, gidiyor, namazını kılıyor, geliyor, azıcık atıştırıyor, sonra teraviyi kılıyor, sohbet ediyor. Öbür hala,、ah, orcu bu ne varsa haş yapışır. Ya、yani、namaza kalkacak halim değiliyor. Yani üstüne ne yapıyor? Devriliyor, kırılıyor. Ne teravi, ne başka bir şey nedir? Yok. Yemede, içmede ne yapacağım? İtidal daha güzel olur. Hem teravih kılarsın, hem sohbeti dinlersin evde rahat eder. Az kaldı. Az kaldı. Ev. De İtidal. Yine giyim kuşamda <gülüyor> İtidal. Elbisenin kolu olmamışsın diyor. Kareli elbiseler ne yapın? Güzel kurtulun diyor. Kareli、evet. elbise de azıcıkta bir hikâr var. Hatta karelerimizde giyeriz <gülüyor> insanın yürüyüşü bile bileşmadan. <gülüyor>、evet. Yine evet. saç bakımında, öyle insanlar var ki aynanın karşısında ha bire o insanlara bakım çok karaktersizdir. Başkalarına hep tepeden bakarlar.、Evet. Hızlı geçiyorum, süslenmede. Adamlar eskiden mesela ayılar vardı, kızıl camı onlar oynatırdı, onların neresine halka takarlardı? Oynadığımı. Buğaların burnuna, burnuna, burnuna, burnuna, bugün erkekler nerelerden ne akıyor? Burnun. Kulakların, burunlarına ne yapıyorlar? Demek ki süslenmede de aşırı giden insanlar ne yapıyor, oluyor. Kadınlara artık, bakma kadınlar süslenmek için onları da ölçüyor ama her tarafı avrettir.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 Gitmeyeceğim. Mesela bizim hacı bayramda bir zaman bunlar çok oldu. Ee, öyle esnaflar vardı ki geliyordu mal çekiyordu, geliyordu mal çekiyordu, geliyordu mal çekiyordu, güzel bir mal çekiyordu. Parasında çok güzel ödüyordu. Dördüncü de bir mal çekiyordu, aralı bularsa. Ev,、evet, anladınız mı? Çok oluyor, yok bir daha böyle değil.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 barışlayabilirsiniz. Kolaylık sağlamanız hiçbir ameliniz olmasa bile sizin cennete girmez. Nedir? Bir sebeptir. Duygularda itidar, rıfkta yani nazik olmada, yumuşaklıkta nedir? Bir ölçü vardır. Yumuşaklıkla tavizi birbirine ne yapmayacaksınız? Tavizi karıştırmayacaksınız. Evet. Tevazuda İtidal. Yani tevazu sahibi olacaksın ama ölçüyle ne yapmayacaksın? Kaçırmayacaksın. Hayada itidal. Hayada da aşırılık var mıdır? Adam mesela hakikaten konuşacağı bir iş vardır. Hakikaten konuşacağı, yapacağı bir şey vardır. Orada da hayada ne yapmaz? Olmaz. Konuşulacaksa konuşulur. Yapılacaksa yapılacak. Hayal olmayacak yerinde de hayalı olmalı gerekir. Afta devamlı insan affederse hatasından ne yapmaz dönmüydemiz. Affedilecek ama yerinde itidal üzerine olacak. Hatalar çoğaldı mı? Onu artık ne yaparsın <gülüyor> kaybedersin. Merhamette itidal. Acıma hissi insana galibe çalabilir ama itidal üzerine olacak. Aynen Ebu Hureyle kurmaları beklerken. Oradan birisi geliyor, hırsızlık yapıyor. Onun Allah Resulü'ne götüreceğinde yalvarıyor, yalvarıyor, bıraktı. İkinci gün bıraktı. Üçüncü günü diyor ki ben sana bir şey öğreteyim, sen beni bırak. Ayet-el kürsüyü oku, sen bir daha zeytin ne yapmasın,、evet. göremezsin diyor. Demek ki merhametli de güzel güzel olacağız. Kanaatta itidal. Tevekkülde itidal. Ne anlıyorsunuz? Tevekkül etmem de mi? Evet.、E, Deveyi bağlayacağız. Dereyi bağlayacağız. Gereği gibi diyor, Allah'a tevekkül edemeyiz. Bazılar ne diyor? Nasılsa diyor Allah'ın rızkı getirecek, oturuyor hiç çalışmıyor. Şöyle diyor, gel.、Evet. Çaba ve resah edeceksin. O sana ne yapar? Zaten、evet. sebebini fark eder. Mizah ve latifede itikak. Şaka yapacaksın、tamam. ama aşırı ne yapmayacaksın? gitmeyeceğiz. Şaka yapacaksın ama şakanda yalan söylemeyeceğiz. Yani ince bir mesaj olacak. Dost seçiminde iktidar üzerine olacak. Çünkü herkes arkadaşının nedir? Bitireyim mi şofbeti yetenebilir miyiz? Bitireyim mi? Görüp derken yolla olmasın ya. Fil bitti, fil bitti. <gülüyor> ben bitmedim daha. Dost seçiminde iktidar üzerine olacaksın. Çünkü o dost seni hayır meclisine de götürebilir.、Evet. Kötü yere de ne yapabilir? Götürebilir. götürebilir.、Şey、Cennete de götürebilir.、Evet. Allah muhafaza. Cehenneme de ne yapabilir? Götürebilir. Evet, dostluğu sürdürmede iktidar. Dostluk biliyorsunuz kolay kolay kazanılan bir şey değildir. Öyleyse dostluğunun kıymetini ne yapın? Bilin. eğer dostum diye aşırı giderseniz onu kırarsınız, üzersiniz. Kaybettiğini bir daha onun evde asla ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Dostluğu sürdürmede de ne yapacaksınız? İptal üzerine olacaksınız. Severken de ölçülüp, düşmanlıkta da ne yapacaksınız? Ölçülü olacaksınız. Dilimize sahip olacaksınız. Dostluğunun güvenini zedeleyecek her şeyden uzak duracaksınız. Söz ve davranışlardan kaçınacaksınız. Sevgi ve nefrette itidar üzerine olunacak. Aşırı、Hı. ne yapılamayacak? Gitmeyecek. Aşırı giderseniz ne olur? Dostumla aşırı gitme bir gün olur. olur. Dostumla aşırı. Aşırı. Gün olur. Düşman olur.、Evet. aşırı gitme bir gün olur. Dostumla. Nerede? Tabii ki bu halde.、Evet. Beşeri ilişkilerde yine kapı çalmada, izin istemede nedir? Adam. İtidar üzerine olacak. Allah Resulü, Ömer'in kapısını Ebu Musa ile Şahri üç kere çalıyor. Açılmayınca gidiyor. Ömer diyor ki hem kapıyı çalıyor hem de gidiyor. Ne diyor? E Ömer kapının çalması nedir? Üç keredir. Tamam. Evde var mı diye camdan bakmayacaksın. Kapı deliğinden bakmayacaksın. Yarıklardan bakmayacaksın. Katıyı ne yapmayacaksın? Orhan dinine. veya orada bağırıp çağırmayacaksın niye kapı açmıyorun evdesin demeyeceğim açılmıyorsa oradan çekip dem、evet. çok fazla dem izle bir iki yararlı mesela bir iki zaman okuyamadım ama çok da olurucu dem e selamda aşını mı atmayacaksın、evet. evet. selam aleiküm bismillahun aleiküm böyle buna ne yapmayacaksın よし、なぜなら。 Mustafa'da itidal üzerine olmak. Adam salıyor ki elini çıkaracak böyle. Ya da sıkıyor adamı bücüyor. Ya da böyle hanımeli gibi sıkıyor. Erkekçe sıkacağım, çok alışacağım bırakacağım. Selamın tamamı nedir? Çok ayakma, sıkmak budur. Yani itidal üzerine olacağım. Kim adam var adamı yere eritir. Kimi bırakmaz. Sen ne yapacaksın? Çok alışacaksın. Bırakacak. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir huyu vardı, biriyle tokalaştığında o bırakmadan o <gülüyor> bırakmıyor. Konuşmada İktidar. Bırakayım mı? Burada birkaç maddeler var.、Evet. Devam et, bilsin oraya.、Tamam. Devam oraya. Devam evet. şey、yap, konuşmada İktidar'ı en sona bırak da <gülüyor> namaz kılalım, namaz. Evet, gülmede İktidar. Nasıl gülecek? Ama insan gülebilir, çoğaltmıyacak. Çünkü kalbi ne yapar? Kalbi <gülüyor> öldürür. Benim bilgimi bilseydiniz az güler, çok ağlar. Hatta eşlerinizden bile zevk almaz. Bakmada itidal. Kanyana、evet. kadar. Birinci bakış helal diye saptırmadan gözünü ne yapmayacağım? Öğrenme bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Başkasının malına Çünkü haset、Gerçekten. ne yapar, gündeme gelir, sabredemezsin, şükür ne yapar, kaçar. Yine, çocuklarla ilgili sorumlulukta itidal, o çocuğu Allah sana cennet nimeti olarak vermiş, sen ne yapacaksın, önem vereceksin, ona tevhidi öğreteceksin, anaya babaya ühbüle dememeyi öğreteceksin, Namazı öğreteceksin, yaptığı bir iyiliği başa kapılmayı öğreteceksin, en ufak bir şeyi küçümsememesini öğreteceksin, yer yüzünde adam gibi yürümeyi öğreteceksin, kasala kasala yürümemeyi ve sesini de çıkartıp bağara konuşmamayı öğreteceksin. Hangi sureyi dedim? Lokman. Lokman suresi. Evet. Yani çocuna şokattan bulmadın, şokat çocuğu muamelesi yapmayacan sorumluyacaksın. Çocuğun birisi babasına diyor ki senin saat ücretin ne kadar baba? Şu kadar diyor. <gülüyor> ve çocuk haçlıklarını biriktiriyor bir gün babasına getiriyor. Al diyor bu ne? Saat ücreti mi diyor? Bir saate diyor bana zaman ayırt. Allahü Teala. Evet. Esmede ve aksırmanda itidar. Diyorlar var mı? Var. Aksırırken camları kırdık indirenler mi? Var.、Mı? İktidar üzerinde olacak mı? Evet. Saygı ve hürmette iktidar olacak mı? Olacak mı? Herkese bulunduğu konu üzerine ne yapın? Hareket edin. Eğer bir insana değerinden fazla bir şey verirsen ne yaparsın? Soy tarih etsin. Değeri ver bir adamın, değer vermezsen, Dostlukta da ne yapılacak? İtidal. Bir mecliste zengin var, fakir var, alim var, herkes var karışık, hangisine itibar edeceksin? Alime. Zengini itibar edeceksin. Yükürkün müyür. Zengine. Evet. Evet, net etmede itidal. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Birinin birini öldüğünü görecek ne diyoruz? Boynunu kırdın. Ağam, aşam, yiğidim diye bir birine hitap ne yapmayacağım? Etmeyeceğim. Kardeşim, canım, yoldaşım, bak, güzel misin? Sana bir dostluğumu hatırladım. Yiğidim. Adam kabardıca kabardı. İhtimat. Taş kuşu gördün mü? Yoldaşım o misafir. İhtifak ne güzel. Allah seni cennetine koyasın. Allah, Allah senin ağlını seyce. İhtilaf ettiğiniz şey、işte. var mesela. Bobla adam yaşıyor. Ama sen karşıma sen çıkıyorsun. Mesela, <gülüyor> <Ne? gülüyor> Bobla adam yaşıyor, direkt karşınıza sen çıkıyorsun diye. Yükle demesin. Ana baba hakkını gözetmede itidal. <gülüyor> Kendi ana babana itidalı, dövülün ne yapmayacağın ihmal et. <gülüyor> Anne ve babana her ikisine de sana ne yapar Allah seviyorsun. Öbürü boyunca sana ezici etse, mal vermese, öbür çocuğunun iyi davransa, sana kötü davransa bile,、evet. sen ona iyi davranacaksın.、Evet. Götürüp de zuru mevline yatırmayacaksın. İslam'da zuru mevle diye bir terbiyec yoktur arkadaşlar. O asilin mevleri ona bakacaksın. Öf bile ne yapmayacağım öbürden、evet. demeyeceksin. Evet. Komşu ilişkilerinde itidar üzerine olacağım. Ahkaba ilişkilerinde iddialı özelliği olacaksın. Sahabe geliyor diyor ki, bana diyor bütün cürahhabaların kötülük yapıyor, ben onlara iyilik yapayım. Bak da yapıyor musun diyor. Ev.、Evet, öyleyse küllüttürüyorsun. Ev.、Evet. Kolaylaştıracaksınız, zorlaştırmayacaksınız, sevdileceksiniz, ürkütmeyeceksiniz, nefret etmeyeceksiniz. Tepli de zaman ve mekanı kolaylayacaksınız. Zamanı güzel değerlendireceksiniz, kadir gecesini arıyorsunuz. Yani böyle bir zamanda yatıp uyuyabilirdiniz, Allah razı olsun, zamanlar ha, ha, ayırmalısınız. Böyle bir mekanı bilim meclis için açtık, değerlendirelim diye uzatacaksınız. Teddiğde dil ve uslubunuz güzel olacak, kırıcı olmayacak, karşılarakini tırmanamayacak,、evet. ünleyecek. Yaptık、yani、mı da öyle, evet der gibi yapıyor. Suicidini baştan getiren Alman ziyasyonu. Sam, ayet muhtemelen İstanbul'a biz Müslümanlar ayet fomaismesi. Tezisten azaltmıştık. Evet, savaşta bile Allah rızasını gözetecek. gözetecek, aşırı ne yapmayacak,、Hiç、gitmeyecek. Sahabe geliyoruz oluyoruz. Ee Allah'ın sözü diyor. Yani birisi diyor, kolunu kopardı, kılıçtan vurdu, koparmış. Sen de diyor, tam onun üzerine gittin, adamla la ilahe illallah dedi, onu öldürebilir miyim?、Yok. Yani bir umuzunu kesmiş, eğer öldürürsen, sen onun kazâne, o da、olur. senin yerine geçmiş olmalıdır. Veyahut, birkaç kişiyi öldürmüş, sen de yakaladın, tam öldüreceksin, ne diyor? Ha, la ilahe illallah. Korkudan dedi, kalbini müziği öldürür. Ya. Yani savaş anında bile ne yapıyor? iktidalı bırakılır. Hislerin seni galebe ne atmayacak? Çalmayacak. çalmayacak. Yine Allah muhafaza eşini zinada gördün. Dört şahit getireceksin. Bulamadın. Lanetleşme. Diyan hakkı var. Aşıya ne atmayacaksın? Gitmeyeceksin. Hislerin galebe çalmayacaksın. Ama his ne der? Öldürürler. Yine savaşta hevesli olmayacak. Hani cihat cihat, naralar, ne, ne, ne yapmayacaksın? Ne yapmayacaksın. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Düşmanla karşılaşmayı、evet. istemeyeceksin.、Evet. Karşılaşınca da, tabanlar ya, hamayın diyor. Anladınız mı? İtidal budur. Savaş halindeyken de ölçüyü ne yapmayacaksın? Kaybetmeyeceksin.、Gerçekten. İnternete birçok görüntüler düşüyor. Kiminin delisini yüzüyorlar, kiminin kafasını kesiyorlar. Bunlar boş mu?、Evet. İslamda işkence, İslam'a ne yapıyor? Bu şekilde şey yapıyor. Devlet adına halka zulüm ne yapmayacak, etmeyecek, öldürme de insanlara da davranacak. Yani öldürülken insan işkence ne yapılmayacak? Yapılmayacak. Cezası idamsa,、evet. kılıçsa kılıç ama ezyet edilmeyecek. Evet. Yine göreve talip olmada itidar üzerine olacak. Biz göreve talip olanı ne yapmayız? Vermeyiz. Biz seçeriz. Yani bize memurluk istenmez diyoruz. Adaletten hükmedilecek, iyiliği emredip kötülükten meleğe giydirecek. Evet kardeşler, sohbeti fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Orta yolu aşıp da ifrata gitmek istemiyorum. Kararınca bırakmak istiyorum. Allah öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Rabbim, Amin. bizleri bağışlasın, Amin. affetsin, Amin. cennetine koyduğu o sanlı kullardan eylesin,、Amin. cennette cemalini sonsuz görenlerden eylesin, Amin. Allah Amin. bizleri diren olsun, nefsimize bırakmasın,、Amin. bizleri ateşinden geri bıraksın, bütün kapılardan, cennetini girenlerden, çağırılanlardan, どうなるんだろう Aptolan ama konu uzun biliyorsunuz baya bir matte var yani bunlar dinimizin maddeleri kendinden bir şey eklemedim için anlatmaya çalıştım. Başka bir sohbette bunları anlatmak cidden çok zordu sıkıştırmak lazım zor. zaten fazla söylemiş bir saat elli bir dakika falan、yani、fazla bir şey yok、i̇şte. defalarca mı girdiydik konu bütünlüğü bozulup anlaşılmaya bilirdi göründüğü gibi konuşmadan tut. Görünümden tut, yeme içmeden tut, ibadetlerden tut,、evet. hepsinde itidar var. Ama neyle başlamıştır? Fatiha suresiyle. Demek ki itidarlı olmayı, her şeyle Allah namazda bile bize ne yapıyor? Allah hepinizden razı olsun.、Amin.